Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Avrupa turuna nereden başlıyoruz? Avrupa ne konuşuyormuş? E, Avrupa ne konuşuyor? Avrupa inanılmaz bir şekilde çok şaşırtıcı bir şekilde önümüzdeki kışı e, konuşuyor. E, şimdi size e, işte bazı yorumlar bazı demetler aktardığımda. Neden şaşırtıcı bir şekilde dediğimi anlatabileceğim sanıyorum. Macron geçen hafta yaz tatilinden sonra ilk kabine toplantısını yaptı. Oradan sonra son derece ilginç açıklamalarda bulundu. E, dedi ki bolluk devri gibi görünen bir devrin sonuna geldiğimizi e, geldik artık dedi. E, i̇şte iklim değişikliği ve e, Ukrayna'nın işgali nedeniyle yeni bir istikrarsızlık dönemiyle ve zorlu bir kışla karşı karşıyayız. Ülke kri her biri bir öncekinden daha kötü Krizler serisinde yaşadığımızı hissediyoruz. E, küresel ısınmanın sonuçlarını apaçık hissediyoruz artık dedi. Ve demin e, aktardım. E, bolluk devri olarak görünen bir devrin sonunu yaşıyoruz. Teknolojik ürünlerin bolluğunun, toprağın, ham maddenin, suyun bolluğunun sonunu e, yaşıyoruz dedi. Ve bizim de siyasetçiler olarak ilk görevimiz felaket tellallığı yapmadan açıkça konuşmak bu meseleler üzerine dedi. Ee, İsviçre'den La Tribune de, de Genève, e, gazetesinden bir yorumcu şeyi hatırlatmış. Daha düne kadar Amişlerin ekoloji modeli deyip dalga geçen bir ağızdan çıkan e, iklim değişikliğinin bizi nedenli sarstığını açıkça ortaya koyan tuhaf açıklamalar demiş. Ee, bu e, önceki açıklamasını hatırlayalım Macron'un. Daha 2020 yılında işte 5G Telekom altyapısı ile ilgili e, çevreciler e, bir takım eleştirilerde bulunduğunda şey demişti Macron. Yok artık amişler gibi yaşamayacağız herhalde. İşte gaz lambalarına dönmeyeceğiz herhalde. On bunları isteyenler olsa da biz kendi yolumuza devam edeceğiz e, diyordu. E, işte amişler e, teknoloji Ürünleri kullanmadan hayatında e, yaşayan Amerika'daki bir topluluk yani böyle diyen bir Macron e, iki yıl geçmeden şimdi diyor ki bolluk devrinin sonuna geldik yeni bir devrin başındayız diyor. E, El payisten bir yorum e, seçkinlerin gerçekliği reddeden söylemsel birliğini kısmen de olsa yıkmış oldu. Diyor. Yani pandemiden sonra e, bu savaş ve önümüzdeki zorlu kış e, Avrupalı'nın hani bildiği dünyanın çok sarsıldığını ya da bildiği dünyanın ayaklarının altından kaydı e, bir devirde olduğunu gösteriyor gibi tüm bu sözler. La Stampa'dan İtalya gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor oradaki yorumcu, yorum köşesinin... E, bir cümlesi, insanlık tarihinin en kötü enerji kriziyle karşı karşıyayız ve önümüzdeki kişi ilişkin korkularla nasıl boşa çıkacağımızı bilmiyoruz diyor. Avrupa'da böyle bir hava hakim. Bunu konuşuyoruz ama yani bu şeyleri gördükçe, bu ifadeleri gördükçe ben tekrar aktarma gereği duyuyorum. Evet, ee, o korku, korku, pardon sözünü kesti mi yani o korku dizisi gibi ya kış gelecek miydi neydi adı winter Onda, is coming winter is coming dizisinden etkilenmiş yok game of thrones'un bir söz ha, ha, evet şeyde değil mi dizinin de evet game of thrones Dizine'de, game of thrones'du evet orada kıştan korkuluyor onun etkisinde galiba Macron ve diğerleri Evet, evet, evet. Ee, yani kış gelecek... E, kışla birlikte e, hani elektrik fiyatları da artacak, doğalgaz fiyatları da artacak, buna nasıl başa çıkacağız e, konuşmaları yapılıyor sürekli. E, 9 Eylül'de Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin enerji bakanları toplanıyor e, ve elektrik fiyatlarıyla ilgili ne yapabiliriz e, diye konuşacaklar. E, burada hem acil önlemler hem de elektrik piyasasının uzun vadeli yapısal reformu e, konuşulacak. Elektrik fiyatlarının üzerine bir tavan fiyat uygulaması getirilmesi Avrupa çapında böyle bir şey söz konusu. Bir yandan bunlar var. Bir yandan da tabii bu dünyaları sarsılırken işte ne yapacağız diye şey yaparken buldukları kaynakları sarılıyorlar. Daha önce hep konuştuk işte Suudi Arabistan'a gittiler oradan petrol almaya çalışıyorlar. Afrika'ya gidiyorlar. Şimdi de Norveç'te, Norveç'in Avrupa'ya gaz ihracatının arttığına ilişkin haberler var. Avrupa bir... Avrupa Birliği'nin e, gazının yüzde yirmi yaklaşık olarak Norveç'ten geliyor. Şimdi bu oran biraz artıyor. E, tabii bu gaz ihracatının artması demek e, Norveç'in şimdiye kadar e, şey, gaz çıkartmadığı yerlere girmesi ve oradan gaz çıkarmaya başlaması e, demek. E, ve Norveç'te de şey e, iktidarın büyük ortağı sol parti yapıyor bunu ve savunuyor. Yani bu bir yandan işte Avrupa'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde onlara destek vermek olarak e, görünüyor, gösteriliyor, böyle takdim ediliyor. E, Norveç e, İklim Bakanı diyor ki Avrupa karbonsuzlaşma yolunda devam ediyor ama şu anda kurtulmak istedikleri ilk şey Rus gazı diyor. Ama öte yandan işte e, koalisyonun diğer ortakları ve muhalefet bunu bir e, sorumsuzluk olarak görüyor ve kabul edilemez bir argüman olarak e, görüyor bu iklim bakanının söylediklerini. E, Norveç'te durumlar böyle. İşte Danimarka e, biz şey bırakma e, daha önce arıyorduk hidrolik çatlatma yöntemiyle gaz arama e, bunu Kullanıyorduk ama çevreye zararları yüzünden vazgeçtik. Bunu yapmayalım, hani buna geri dönelim, hidrolik çatlatma kırma yöntemiyle gaz aramaya devam edelim diye sesler yükseliyor Danimarka'dan. Ve bu arada şey de söyleyeyim son olarak, Kıbrıs'ın güneyinde de yine büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Kıbrıs Enerji Bakanı rezervin iyi kalitede ve yaklaşık 70 milyar metreküp olduğunu söyledi. Bu da işte yaşanan doğal gaz açığını, enerji açığını kapatmak için sarılan, Avrupa'nın sarıldığı yöntemler böyle öne çıkıyor diyebilirim. Evet, yenilenebilir enerjiden. Rüzgar, güneş bize yeter. Den. Hiç bahis yok olması da şaşırtıcı. Yani belki de çok eski bir filmden etkilenmiş olabilirler. Uzun sıcak yaz diye bir film vardı benim gençliğimde. Onun geldiğinin farkında değiller yeni bu Game of Thrones'daki şeye kapılmışlar. Yani güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden de bahis var ama o bahisler son derece cılız ve işte böyle bir durumda Avrupa'yı kurtarmayacağını söylüyorlar ve bir de şey var yani bu önümüzdeki kış zor geçecek ve bu birkaç kış da böyle olabilir yani tek bir kış değil daha uzun bir dönemde yayılabilir diye yorumlar, beklentilerde var var. Evet. <gülüyor> ee, buradan Almanya'nın e, kültür alanındaki bir e, tartışmaya geçelim. E, Almanya'da Ağustos ayında vizyona giren bir çocuk filmi var. Yavuş Şef Binetuh. E, bu, bu film e, Almanya'da 1800'lerin sonunda çok popüler olmuş film. E, bir karakterin üzerine e, bina edilmiş bir film aslında. Winnetou, Yarmış Şef Winnetou. Bu Almanların e, işte çocukluktan itibaren büyürken okudukları, e, onların çocukluk dünyasının önemli bir kahramanı. İşte o, eskiden beri çok satan e, bir kitap bu, bundan uyarlanmış. E, bu, bu filmle birlikte e, Alman Yayın Evi iki tane de Çizgi roman piyasaya sürmüştü bu şeyle filmle eş zamanlı olarak ancak kitap dağıtıma çıkar çıkmaz hemen toplatılma kararı geldi. Yayın evinin yöneticisi çok fazla olumsuz geri dönüş aldıklarını söyledi. Neden? Çünkü e, yani hem film için bu söyleniyor, hem de e, çizgi romanlar için bu söyleniyor. Romantize ve klişe bir e, imajinasyon yaratıyor ve bunun yerli halklara yapılan zulümle hiç alakası olmayan bir imaj. Bunu görünür görünmez kılan, bunu perdeleyen bir imaj yarattığı söyleniyor. Ya bu, bunun için kitaba yoğun eleştiriler olduktan sonra yayınevi bu kitabı toplatmaya karar vermiş. İşte çoğulculuk ve kültür gaspı yapmama Bizim için son derece önemli bir şey diye açıklama yapıyor yayın evi yönetmeni. Bu anlamlar için çok önemli bir karakter dediğim gibi Winnetou bunun toplatılması onlar için böyle şey ilginç bir şey oldu diyeyim. Ve bu tartışı yani artık Winnetou ya da mı geldi yok artık şeklinde tepkiler var. İsviçre. Lüksemburg'ta Almanca yayın yapan e, Tageblatt e, gazetesi e, yayın evinin kararını akıl erdirmekte zorlanıyor. Şöyle diyor. 1883'te kurulan Alman yayın evinin şantajcılara boyun eğmiş olması ne yazık. Çünkü bugün Winetu, yarın Yakari ve belki de Wiki onu başkaları izleyecek. Bunların hepsi mi toplatılacak diyor ve şöyle devam etmiş. Havlamaların o tasansüre ve itaatkarlığa, hatta yasalara, talimatlara yol açması endişeleri artırıyor. Kitaplar ve sanatçılar e, piyasadan kaldırıldığında özgürlükten yana tavır almamız e, gerekir, ne diyor. Buradaki yorumcu, e, Avusturya'dan e, bir yorumcu da benzer düşünüyor. E, Almanca konuşan çocukların kaç nesillik kahramanına, Cesaretin ve dostluğun sembolüne artık iyi diyemezmişiz diye bir yorumu var. Öte yandan Almanya'dan Taz gazetesindeki yorumsa gün gelip yetişkin olduğunuzda size anlatılan her şeyin aslında kötü olduğu söylenirse bu size bayağı koyabilir. Bunu görmek için... Çocukken lazım olan bilgi yoktu ama bugün durum öyle değil. Gerektiğinde bir şeylerden ve kahramanlardan vazgeçebilmeli diyor. Böyle bir tartışma sürüyor Almanya'da. Evet anlamak çok kolay değil doğrusu. Evet, yayın evi farkına varmamış yani bu durum yayınlamadan önce tepkiler üzerine kaldırmış anlaşıldı. Evet yani bunu da işte hani bu tepkileri de abartılı tepki olarak e, buluyor kimileri aktardığım gibi. Ve bu tepkileri hani duyar kültürü e, deniyor. Duyar kasmak deniyor. E, buna teslim olmamak e, gerektiğini söylüyorlar. Bunun sınırının nerede çizileceğinin e, iyi saptanması e, gerektiğini söylüyorlar. Almanya'dan durum böyle. Birkaç dakikada da Romanya'dan bir düğün haberi vereyim size. Ama ne düğün diyebileceğim bir düğün. Ee, Romanya'da aşırı sağcı e, Rumenlerin Birliği Partisi'nin lideri George Simion evlendi. Geçen hafta sonunda bir düğün yaptı. Ama bu düğününü neredeyse bir mitinge çevirdi. Şöyle ki. Halka açık bir davet yayınladı ve tüm Romen Rumenleri, e, bu e, Romanya'nın böyle hafif lüks e, bir e, resortunda yaptığı e, düğüne davet etti. E, ama konukların gelirken e, yapması gereken bir şey vardı: geleneksel kıyafetler giymek. İşte damat Rahaliyet düğünü gibi bir tas şey yapmış yani. Evet, evet. E, gelin ve damat da böyle geleneksel kıyafetler giydi, işte dev bir alanda çadırlar, yemekler, konserler e, ve bu düğün Facebook'tan canlı yayınlandı, bir ulusal televizyon kanalında canlı yayınlandı. E, yani böyle hani gelenekselliği devam ettirmek adına yaptığı bir şey bu, şeyin e, Rumen Birliği Partisi Başkanı'nın. Ee, şey aktarayım, Romanya'dan bir gazeteden yorumcu bunu iğrenç bir propaganda olarak tanımlıyor ve diyor ki yaş sınırı olmasa George Simion Gerdek gecesine bile çağıracak herkesi ee, sırf, sırf partisine ve elbette 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendisine fazladan oy getirmesi için. E, bu arada diyor televizyonlardaki reality programlarının bulvar basınının ve genel olarak insan merakının gücünü küçümsememek, küçümsememek gerek diyor. Yani bu propaganda'nın e, işe yarayabileceğini de e, söylüyor. E, Romanya'dan da böyle enteresan bir düğün haberi aktararak e, bu evet, haftaki harika. bölümü bitireyim. Bir, bir ufak soru sorayım sadece. E, gelen bu tarihi kıyafetler arasında. Üçüncü da var mı? Eski Eflak Prensi. Yani biline adıyla Kazıklı Boyvada veya Conte Dracula. Ee, sanıyorum herkese tek bir geleneksel kıyafet giyilmesini söylemiş. Fotoğrafları da baktığınızda öyle. Kendisinin kıyafeti de öyle. Hani o, o noktada bir tek tipliğe gitmiş. Dolayısıyla hiç oralara girilememiş. Şey şeye yani Kazıklı Boyvada'nın Görüntülerine ulaşamadık, değil mi? Ama sen. Evet, hayır, hayır göremedim. Peki eksik kalmış ama. Yani evet, ben... evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.